Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Antalya'dan bir izleyicimiz. Selamun aleyküm efendim. Bir derviş mürşidinden himmet mi istemelidir yoksa dua mı istemelidir? Evet. Himmetin içinde dua da vardır. Onun için dua değil, himmet istemelidir. Eğer dua istiyorsak bu durumda Mürcidi anlamamışız demektir aslında, tanıyamamışız demektir. Bir örnek vereyim Himet ilgili. Mesela bir ana çocuğunu emzirir. Çocuk eğer anasından dua istese bu doğru olur mu? Dua değil. Zaten ananın duası çocuğuyla beraberdir. Onun için her türlü duayı yapıyor. Sadece dua değil. Onu emzirmesi onun himmetidir. Ananın evladına himmetidir. Onun için. Dua buna dahildir. Bir de duasını ispatlıyor. Fiili olarak gösteriyor. Onun için dua değil, himmet istemelidir. Yardımı o şekilde istemelidir. Her müşid kamil mutlaka dervişini manevi olarak emzirir. Emzirdiği aşktır, muhabbettir. Gönlünden emziriyor onu. Maneviyatını emziriyor, onu büyütüyor. Ona hikmeti öğretiyor. Nefsini temizliyor, tezkiye ediyor. Onu yıkıyor. Onu taşıyor. Ona yolculuk yaptırıyor. Önünü açıyor. Ona bilmediklerini öğretiyor. Manevi olarak büyüsün diye. Rabbini tanısın diye, kendini anlasın diye, hayatı anlasın diye. Yürürken düşmesin, doğru bakıp, doğru görüp, doğru anlasın diye. Attığı her adımda Allah'a yaklaşsın diye, yakın olsun diye, Rabbinin sevgisini kazansın diye. Onun derdi büyük. O vazifesini ihmal etmez, edemez. Çünkü, Kendisiyle beraber olanlar ona Allah'tan bir emanettir. Emaneti görüyor. Emanete ona göre muamele ediyor. Böyle dışarıdan birinin duası gibi değildir. Bu sadece bir dua değil. Diliyle dua değil. Diliyle dua ediyor. Gönlüyle dua ediyor. Bir de fiiliyle dua ediyor. Gerekeni yapıyor. İşte gerekeni yapmak demek himmetiydi. Mürşid-i Mürşid Kamil'in himmetidir bu. Evet, dua değil, himmet istenmelidir. Ve bu himmeti mutlaka görür. Neye göre? Elbette ki çabasına, gayretine göre. Yani o bir adımı atacak, on adım mürşidinden isteyecek. O bir adımı atmadan, hadi yap. Hadi dua et, olsun. Olmaz. Allah bunu kabul etmez. Ne onun duasını, ne de mürşidin himmetini kabul eder o şekilde. Müsaade etmez ona. Çünkü kul, Rabbini tercih etmelidir. Bundan dolayı him himmet istemelidir. Evet, dua değil. Himmet istenir. Dua, himmetin içinde zaten mevcut. Hakikisi mevcut. Hakiki dua. Evet. Efendim İstanbul'dan nur arıca. Sevgili <gülüyor> Müşidim, sizi çok seviyorum. Aşkı, muhabbeti sizde tattım. Allah'a nasıl dost olunur sizde gördüm. Rabbim sizden razı olsun. Ben gelip bulunduğunuz yere hicret etmek istiyorum. Şimdilik uzaktan dervişinizim. Oldum, bu olur mu? 24 saat sizinleyim. Öl deyin, öleyim. Selamlar, mübarek ellerinizden öpüyorum. Diğer tv'de görevli dervişlere de selam olsun. Allah razı <gülüyor> olsun. Dervişin uzağı yakını olmaz. Mesele kulun ile beraber Allah'a dönmüş olmasıdır. Müçhidi Allah için seviyor. O sevgi Allah'a gidiyor. Onun için yakın ya da uzak o fark etmez. Ya Rabbi sana döndüm dediğimizde Allah tevbemizi, dönüşümüzü kabul eder. İnşallah böyle. Beraber Allah'a döner, beraber Allah'a yürür. O aşka, muhabbete yolculuk yapar, aşkı muhabbeti kazanır. Bu aşkla, o muhabbetle böyle yolculuğumuzu devam ettirir. Aşk oluncaya kadar, aşkta yolculuk yapıncaya kadar, Allah zatıyla, sıfatıyla tecelli edinceye kadar bu yolculuğumuz hep beraber devam eder inşallah. Evet. Efendim Ankara'dan Esra Hemşire, Babacığım sizi çok seviyorum. Size tabi olduktan sonra hayata bakış açım <gülüyor> tamamıyla değişti. Allah'ımla tanışmama vesile oldunuz. Her gün, her an Allah'ımla olabilmeyi, olana razı olmayı en iyisini bilen Allah'tır düşüncesini yaşamayı öğrettiniz. Her gün şükür ediyorum. Sizi bana bul buldurduğu için Allah'ıma teslim oldum. Allah dedim ötesini bıraktım. Evet. Allah hamdolsun. Öyle buyurur da et kerimede, andolsun ki nimetlerime şükrederseniz nimetimi artırır. Etmezseniz azabım çok şiddetli olur buyurdu. Azabın şiddetli olması demek nimeti alması demektir. Nimete layık olmayınca şükretmeyince nimet gider. Eğer şükrediyorsak bu durumda nimet artmaya devam eder. Allah nimetini tamamlar. Kulü üzerindeki nimetini tamamlar. Allah'ın Kulü üzerindeki nimetini tamamlaması demek, kulun varabileceği en son noktaya varması demektir. Allah'ın zatıyla sıfatıyla ona tecelli etmesi demektir. Kulun Allah'a vasıl olup, Allah'ın kulum senden razı oldum, yaptığını beğendim, kulluğunu kabul ettim, sen benim kulumsun demesidir. Evet, yolculuk devam ediyor. Hamdolsun, kardeşimiz zaten, Yaşadıklarından, tattıklarından dolayı Allah'ın nimetini üzerinde görüyor. O Allah'a dönünce Allah'ın ona döndüğünü görüyor. Kendisini kendisine döndürdüğünü görüyor. Kazandığını görüyor. Ne diyor? Allah'ım, Allah'ıma hamd olsun. Evet. Allah'ımıza hamd olsun. Efendim İstanbul'dan Nürgül <gülüyor> Gönücüoğlu. Hocam selamünaleyküm. aleyküm. selam. Eşim sürekli azarlıyor. Kalbimi kırıyor. Altan almaya çalışıyorum ama üzülüyorum. Ne yapabilirim? Allah rızası için seviyorum. Saygısızlık yapmamaya çalışıyorum ama Allah razı olsun demişti. Allah, Allah kardeşimize yardımcı olsun inşallah. Yapmamız gereken şey güzel yapmaya devam etmektir eşler mutlaka birbirinin hakkını gözetmelidir. Birbirine eş olmalıdır. Birbirine eş olmak demek birbirinin yanında gönlünün gönüllerinin huzur bulması, sükun bulması demektir. Birbirlerine hayır olmaları demektir. nimet olmaları, muhabbet olmaları demektir. Bununla beraber beraber Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gayret sarf etmektir. O yolda birbirine yardımcı olmaları demektir. Yoksa gerçek manada eş olmuş olmuyor. Bir olmak olmaları gerekir. Kendini eşinden ayrı görmemesi gerekir. Yani onunla beraber, onu sevinciyle sevinip onun üzüntüsüyle de üzülmesi gerekir. Eş olmak böyledir. Yoksa ben dese, bana göre, bence, sen şöyle yap, sen böyle yapma dediğinde eş olamamış demektir. Ayrı görüyor demektir, bir olamamışlar demektir. Eş olmayı da mutlaka Allah'a göre anlamak gerekir. Bununla beraber Resulüne bakmak gerekir. Resulünün de hanımlarına bakıp öyle anlamak gerekir. Yoksa kendimize göre, örfe göre, adete göre, işte bize göre, böyledir demek yanlıştır. Ama diyelim ki karşımızdaki eş olamadı. O vazifeyi gerektiği gibi yapamadı. Eğer biz de onun gibi hareket edersek ondan bir farkımız kalmaz. Mutlaka evet, bize düşen, bize yakışan bir kul nasıl eş oluyor onu öyle anlayıp öyle yapmaktır. Bize yakışan budur. Evet, Karşımızdaki nasıl bir haliyle hareket ederse iyisin, nasıl bir tavırda bulunursa bulunsun, bize düşen eş olmaktır. Bir görmektir, ayrı görmemektir. Bununla beraber eşimiz yanımızda huzur bulsun, gönlü sükun bulsun, huzurla dolsun. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Evet, hanımların en hayırlısı. Bu satıcı hanım için geçerli değil. Eşlerin en hayırlısı. Eşi onun yüzüne bakınca gönlü huzurla dolandır. Gönlü muhabbetle dolandır. Gönlü yanında sükun bulandır. Huzur bulandır. Sevinendir. Mutlaka eşimize eş olmaya çalışmamız gerekir. Eğer eş olmaya çalışırsak bu ibadet olur. İbadet. Bu bizi Allah'a yaklaştırır. Çünkü karşımızdaki gönüllü, en, bize en yakın olan gönüllü sevindirmiş oluyoruz. O gönlün muhabbetle dolmasına, huzur bulmasına sebep olmuş, vesile olmuş oluyoruz. Dolayısıyla oradan Allah'ın rahmetini, sevgisini kazanmış oluyoruz. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Bir eş hanımına bir lokma ekmek yedirse bu sadaka olur. Aynı şekilde eşi de ona hizmet ederken, çocuklarına hizmet ederken bu çocuklar farklı farklı sorunları olabilir. Onlar için o zahmeti çekerken bu ibadettir. Allah'ın ona emanet ettiği kuruna hizmet ettiğinden dolayı bu ibadettir. Yani ailesine, eşine, çocuklarına muamele ederken bunun ibadet olduğunu unutmaması gerekir. Eğer onları rahat ettiriyorsa, sevindiriyorsa, Yediriyorsa, içiriyorsa, huzurlu olmaları için çaba gayret sarf ediyor, fedakarlık yapıyorsa, bu ibadet, bu evet, abdiyettir. Allah'ın sevgisini kazandırıyor. Kura düşen, buna talip olmaktır, kulluğa abdiyete tabi ol, e, talip olmaktır. Bununla beraber Allah'ın sevgisine, o aşkına muhabbetine talip olmaktır seven, sevdiğinin sevgisini kazanmak için her türlü fedakarlığı yapandır. Ne kadar? Sevdiği kadarıyla yapar. Hayat bundan ibaret. Bu alışveriş Allah ile yapılıyor. Alışverişi Rabbimizle yapmamız lazım. Buna da sevilmemiz lazım. Yani yaptıklarımızdan dolayı Allah'ın sevgisini kazanınca o sevgi gönlümüze tecelli ediyor. Ama niyetimiz ibadet olunca, abdiyet olunca, Allah için olunca o sevgiye dönüşüyor, muhabbete dönüşüyor, sevince dönüşüyor. Allah sevinin dediyse, seviniriz o zaman. İnşallah kardeşlerimiz, eşlerine, çocuklarına, yakınlarına, akrabalarına muamele ederken bir ibadet mantığıyla muamele ederler. Onun karşılığında Allah'ın sevgisini, kazandıklarını bilerek o zahmete, o sıkıntıya katlanırlar. Sorunları, sıkıntıları evet Allah için yutarken seni seviyorum, seni istiyorum ya Rabbi evet derler. Diyeceğiz inşallah. Açlığında en sevgilinin sevgisini kazanacağız. Allah'ın sevgisi her türlü sıkıntıyı çekmeye değer. O her türlü sıkıntıyı çekmeye evet, layıktır. Sevgisi için. Her şeyin feda edilmesine layıktır. Her şeyin kurban edilmesine layıktır. O bizi yaratan Rabbimizdir. Sevgisiyle, aşkından, muhabbetinden, kendinden nefreti ruhla yaratandır. Kendinden varlık veren, hayat veren, güzellik veren, isimlerini veren Rabbimizdir. Evet, o Sevgisini kazanılmaya tek layık olandır. Elbette ki sevdiğimizi bir de onunla sevmek gerekir. Onsuz sevgi batıl bir sevgidir. Onsuz sevgi nefsani bir sevgi. Dolayısıyla fani bir sevgidir. Eleme dönüşecek bir sevgidir. Sonu elem olan bir sevgidir. Neden? Çünkü sevdiğin o sevgiye layık değildir. Eğer bir de Allah ile seversen, Allah için seversen Allah'tan dolayı seversen yani onun üzerindeki Allah'ın güzelliğini seversen, gönlünü seversen o sevgi Allah'a geliyor. Evet. Onsuz sevgi, söyledim batıldır. Sonu da elem, kederdir. Sonu pişmanlıktır. Keşke sevmeseydim der. Hatta seni tanıdığım güne lanet olsun der. Ama işin içinde eğer Allah'ın güzelliği varsa tam tersini söyler. Evet, onu tanıdığı güne şükreder. Ham der. Çünkü sevgisi bir de Allah'a gidiyor. Ona teşekkür eder. Gerçek sevgi, hakiki sevgi. Ama bakıldığında, gerçek bir sevgiyle seven kullar pek azdır. Sevgiyi anlamadıkları içindir, bilmedikleri içindir. Buna şahit oluyoruz zaten, görüyoruz. Önce seviyor, sevdiğini söylüyor, birbirleri için her türlü sıkıntıyı göze alıyor, ölümü göze alıyor. Bir süre sonra bakıyorsun ki birbirlerine düşman olmuşlar, gözüm görmesin diyor. Görünce sıkıntı duyuyor. işte Fani sevgi böyledir. Nefsani sevgi böyledir. Eğer onun içinde Allah yoksa o sevginin bir anlamı yoktur. Bir manası yoktur. Onun bir hakikati yoktur. O gölge. O fani. O mecazi. O nefsi. Ne olursa olsun kim Nasıl seversen sevsin, bize yakışan evet, Allah ile sevmektir. Neyi seversek sevelim, mutlaka Allah'ın güzelliğinin tecellisini görüp öyle sevmektir. Allah'ın ikramını, nimetini görüp öyle sevmektir. Muamelesini, imtihanı görüp öyle sevmektir. Böyle olunca her anda evet, Rabbine olan sevgisi artar. Bununla beraber O'na şükreder, O'na hamd eder, sevgi artmaya devam eder. O'nun aşksız, muhabbetsiz ne bir bakışı, ne bir konuşması, ne bir hali, ne de bir işi vardır. Evet. Her hali aşk olur. Kendisi aşk olur, kendisi muhabbet olur. Evet. Efendim bir izleyicimiz, selamünaleyküm efendim aleyküm selam bana bir kalbimin olduğunu tatırdığınız için sevgiyi ve aşkı öğrettiğiniz için bana Allah'ı sevdirdiğiniz için ah bu kadar güzel olduğunuz için ben size kurban olayım efendim <gülüyor> Allah deyince içim titriyorsa onu seviyorsam bu sizin eserinizdir bize Rabbimizi sevdiren babamıza selam olsun sizi seviyorum sizi seviyorum sizi seviyorum hamdolsun Allah razı olsun kardeşimize selam olsun bütün kardeşlerimize selam olsun. Allah'ı sevenlere selam olsun. Eğer Allah kullarını bizimle seviyor, bununla beraber kulları bizimle olunca Rabbini seviyorsa bize düşen hamd etmektir. Bize düşen şükretmektir. Zaten ondan başka da bir şey bilmiyoruz. Onu sevmekten başka bir şey bilmiyoruz. Ona abd olmaktan başka bir şey bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir şeye de davet edemiyoruz. Neye, neyi biliyorsak ona davet ediyoruz. Onun için davet ederken bir tek La İlahe illallah demeye davet ediyoruz. Sevilmeye layık olan Allah'tır. İlah olan Allah'tır. Maşukumuz O'dur. Mabudumuz O'dur. Sevdiğimiz O'dur. Sevgisini istediğimiz O'dur. Kazanmamız gereken O'dur. O'nun sevgisi, O'nun rızası, O'nun dostluğu, yakınlığı cemalidir. Ne bu dünyada, ne o dünyada, öbür dünyada başka nimet bilmiyor ve tanımıyoruz. O bizi sevsin, yaptığımıza güzel desin, doğru desin, kim ne derse desin, o bizim için fark etmez. Bize düşen işini ona öğretmek değildir. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap demek değildir. Bize düşen kulluğumuzu yapmaktır. Ya Rabbi sen benden ne istiyorsun? Ne istediğini söylemiş zaten, beyan etmiş. Tek bir şey istiyor o da ona abd olmamızı, aşık olmamızı istiyor. Aşkıyla sevmemizi istiyor. İman, imanı istiyor. Abdiyeti istiyor. Bu aşkımızı ispatlamamızı istiyor. Seviyorsan hadi gerekeni yap. Seviyorsan şunu şöyle yapman lazım. Seviyorsan bunu da böyle yapmalı buyurur. Eğer seviyorsan, eğer sadıklardansan böyle yap. Doğru söylüyorsan böyle yap yani. Ne istiyor bizden? İstemediği bir şey yok. Sen bana aitsin diyor. Senin her şeyin bana ait. Hayatın bana ait. Varlığın bana ait. Onun için kendini benden ayrı görme. Uzak görme. Bağımsız görme. Her ne yaparsan yap, mutlaka benimle yap. Benim için yap. İnşallah biz de öyle yapacağız. Öyle yapmaya da davet edeceğiz. Elbette ki bunu yapınca, bunu yaparken... Kendini akıllı zannedenler deli diyecek. Evet, deli diyecek. Deli demelidir. Deli diyorsa, işler yolunda demektir. Eğer Allah için aşktan, muhabbetten delirmemişsek, aşık değiliz demektir. gerektiğinde canım sana kurban olsun deyip kurban edemiyorsak, daha Allah'ın o aşkından, muhabbetinden delirmemişiz, daha çıldırmamışız demektir. Akli olanlar, aklıyla hareket edenler, aklı aşkın yolunda kullanmayanlar, Allah'a vasıl olamaz. Aşık olmadan, Allah'a kuslat olmaz. Çünkü, kuslatın kapısı aşk kapısıdır o kapıdan geçerken aşk olması gerekir. Aşk olmadan o kapıdan içeri giremez. Evet. Söyledim. Aşık biraz sarhoşluk hali vardır. Aşk şarabından içtiğindendir. Rabbi ona pak şarabı içirdiğinden dolayıdır. O aşkla o yolculuğu yapsın diyedir. Her şeyi feda edebilsin, her şeyden vazgeçebilsin diyedir. Her şeyi Rabbinin aşkına kurban edebilsin diyedir. Evet. Aşığın, aşıktan akıl sorulmaz. Aşığa sadece aşk sorulur. O akıl ile değil, aşk ile hareket eder çünkü. Konuşurken de aşkla konuşur. Düşünürken de aşkla konuşur, düşünür. Bir şeyi yaparken de aynı şekilde onu aşkla yapar. Aşkın aşktan başka bir şeyi yoktur. Onun için ona aşktan başka bir şey sorulmaz. Yani ne sorulsa da o aşka göre cevap verir. Başka bir şey bilmiyor çünkü. O gönülden başka bir şey akmıyor. Evet. Efendim bir izleyiciniz, selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Sohbetleri kelime kaçırmadan izliyorum. Elhamdülillah. Ertesi gün sohbet izlemek için değil, sizi özlediğim için tekrarını izliyorum. Sanki başka bir sohbet oluyor. Bunun hikmeti nedir? Allah'a emanet olunuz. Evet. Bunun hikmeti nedir? Bunun hikmeti elbette ki aşktır Sevmektir. Elbette ki kardeşimiz bizi sevdiğini zannediyor. Aslında özlediği Rabbidir. Onun Rabbinden konuştuğumuz için, anlattığımız için, tanıttığımız için seviyor. Onun gönül feryadı bizim feryadımız gibi olduğu için seviyor. Onun gönlüne tercüman olduğumuz için öylesine seviyor. Kendini bir görüyor, bir. Feryadı aynı olduğu için, Rabbini sevdiği için, Rabbini istediği için, O'nun adına Rabbini tesbih ettiğimiz için, hamdettiğimiz, şükrettiğimiz, tekbir ettiğimiz içindir. Bu böyledir. O konuşunca sanki evet, O'nun gönlü konuşuyor. O konuşuyor. Zaten öyledir. Aralanınca o gönlünün, ruhunun üzerindeki perde, o ruhunun feryadidir. Dolayısıyla o feryadı kim yapıyorsa o gönül onunla beraber bir oluyor. Daha doğrusu onunla beraber feryat ediyor. Aradaki perdeler ne olursa olsun o anda o aralanıyor. Bu durumda neyi seviyor? O perdenin aralanmasını seviyor. O aşk halinde olmayı seviyor. Evet. Efendim Ankara'dan Ali Taş Delen efendim. Aleyküm Günlük zikir ders kağıdı hariç ne çekelim zikir olarak boş kalınca dilimiz aklımız ile ne zikir edelim ne yapalım kalbimizdeki lekeleri temizlemek için hocamın ellerinden öperim selam mürşidimiz ve derviş <gülüyor> kardeşlerimizin üzerine olsun Evet Hangi zikiri çekmek lazım ne demek lazım yani La İlahe illallah. Yolun başında da söyleyeceğimiz la ilahe illallah'tır. Sonunda da söyleyeceğimiz la ilahe illallah'tır. Anlaşılsın diye daha doğrusu la ilahe illallah derken bunu tadalım diye ne dedik? Gönlümüze ne gelirse gelsin, bizi meşgul eden ne olursa olsun, Allah ile aramıza giren ne olursa olsun söylememiz gereken şey vazgeçtim. Yani La ilahe dememiz lazım. Sonra vazgeçtim, seni istiyorum. Vazgeçtim, seni seviyorum. Vazgeçtim, istediğim sensin. Sevdiğim sensin. Yani illallah diyoruz. İlla Allah. Evet. La ilahe illallah demek aynı zamanda Allah'tan başka mabud yoktur. Benim sevdiğim, mabudum Allah'tır. Maşrukum Allah'tır istediğim O'dur. Onun rızasıdır, dostluğudur, sevgisidir, yakınlığıdır. Gerisi, gerisi benim sevdiğim olamaz. La ilahe. Onun için vazgeçtim diyoruz. O Aramıza, Allah ile aramıza, Rabbimizle, maşukumuzla, mağbudumuzla, ilahımızla aramıza girene ne diyoruz? Senden vazgeçtim. Seni tanımıyorum. Seni ciddiye almıyorum. Her ne olursa olsun, seni Rabbime kurban ediyorum, Mabuduma kurban ediyorum, dememiz lazım. Onun için kardeşimizin, kardeşlerimizin öyle söylemesi gerekir. Yani, La ilahe illallah demesi gerekir. Bunu tatması için, vazgeçtim demesi gerekir. Önüne ne gelirse gelsin ki, onu unutmasın, hatırlasın diye bunu böyle söyledim. Ondan vazgeçtim, seni seviyorum, seni istiyorum ya Rabbi. zikri çekmesi gerekir. Evet, zikir, seni seviyorum zikridir. Başka bir şey gönlüne geldiğinde hemen ondan vazgeçtim ya Rabbi. Seni seviyorum, seni istiyorum, sana geliyorum. İstediğim sensin, sevdiğim sensin. Evet. İstediğim, sevdiğim senin beni sevmendir. Senin sevgini istiyorum. Elbette ki bu kolay değil. Bu çamurun içinde bunu kazanmak kolay değildir. Bu çamurun içinde. Çamurdan bir varlığın içinde evet. Bunu söylemek gerçekten kolay bir şey değil, onu biliyoruz. Bunu söyleyenler, bunu söyleyenler Rabbini tercih etmiş olanlardır. Rabbini seçmiş olanlardır. Allah'ın ayet-kerimede buyurduğu gibi Allah dilediğini, kendisini dileyeni zatına seçer. Eğer Allah onu seçtiyse söyler. O Allah'ı seçmişse bunu söyleyebilir. İstediğim sensin. Yoksa bu beden çamurunun içinde, çamurdan yaratılmış bu bedenin içinde bu çamur dünyada bunu söylemek ruha ait olan o lahut aleminde o yaşadığı, Rabbinin huzurunda durduğu ona aşık olduğu Rabbini Hissedemez olmuş, tadamaz olmuş, hatırlayamaz olmuş. Bütün bu çamuru geçmek gerçekten zordur. Çamur demek belki yetmez. Bu bataklığın içinden çıkmak gerçekten zordur. Mutlaka Rabbimizi dinlememiz gerekir. Evet, Ne buyuruyor da ayet kerimede? Hep beraber Allah'ın ipine sıkı sarılın. Allah'ın ipi arştan ilmişi ip. İpi tutacağız, ipe sarılacağız. Ama beraber, tek başına olmaz. Yani ya bir peygamber, ya bir nebi, ya bir resul, ya bir peygamber varisiyle sarılman gerekir ki Allah'ın ipine sarılmış olasın. İpe sarılınca Allah'a gitmen gerekir. İple tırman, aşağı tırmanman gerekir. İp nasıl ki Allah'ın kelamı Kur'ansa aynı şekilde canlı Kur'an demektir. Canlı Kur'an. Tek başına ben Kur'an'a sarıldım diyemezsin. Bunun canlı olması gerekir. Evet, veli bir mürşidin olması gerekir. Allah'tan bir yol göstericinin olması gerekir. Ki onunla beraber ona sarılasın. Onun yürüdüğü yolda yürüyesin. Sarıldığı ipe sarılıp onunla beraber tırmanasın. Onunla beraber Allah'a firar edesin. Öyle buyurdu. Hepiniz Allah'a firar edin. Allah'a firar etmeyenler Allah'a vasıl olamaz. Allah'a firar etmeyenler başka şeylere firar eder. Başka şeylere koşar. Evet. Allah eğer genişliği yerle gök kadar olan cennete koşun dediyse buradan başka bir şey daha anlamak gerekir. Gönül cennete dönmeyince kul cennete varamaz genişliği yerle gök kadar olan cennet. Cennete koş. Gönlünü yerle gök kadar yeri gögü içine aracak kadar genişlet demektir. Ne ile? Aşkla. Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle genişlet demektir. Sev demektir. Sev Rabbini sev. Rabbin için sev. Rabbin seni sevsin diye sev. Sev tek kelimeyle. Aşık ol. Aşk Gönlü genişletir. Yerle gök kadar genişletir ki o zaman Allah'ın tecellisine layık olur. Öyle buyurdu. Yani yerim, Yerler gökler benim tecellimi almadı ama mümin kulumun kalbi bu tecelli aldı. Tecellimi aldı. Eğer aşk olmasa hiçbir şey olmazdı. Her şey aşktan. Onun için aşk olmaktan başka çare yok. Yol yok yani. Onun için aşktan öteye yol yok. Aşktan başka yol yok dedik. Aşk olmaktan başka ne çare var ne de yok. Evet. Efendim Necla Ör. Selamun aleyküm sevgili hocam. Ramazanda televizyondan sizi izlerken vazgeçtim diye ben de duanıza katıldım. Vazgeçmem gereken her şeyi bu Vazgeçmem gereken bir şey vardı. Bir türlü vazgeçemiyordum. Şirke düşüyordum. Bu yüzden bir gece secdede Allah'ın mürşidim Kahar ismini çok sevdiğini söyledi. O seviyorsa ben de seviyorum. Ve ben bu vazgeçemediğim durumu senin Kahar ismine havale ettim. Nefsimi kahret ki sana aşk, aşk duyayım dedim. Çok geçmedi bir, birkaç gün sonra Kahar ismi tecelli etti. O, o vazgeçemediğim şeyden vazgeçecek olaylar yaşıyorum. Kolay değilmiş hocam. Kahar ismi içimi yaktı. Artık bundan sonra Rabbimden sizinle gönlüme aşkını vermesini diliyorum. Özel dua ve himmetinizi istiyorum. Çünkü o aşkı veririm dediniz. Televizyonda da ben de istiyorum hocam. Sizi Allah için seven bu müridinizi gönlünüze alın. Gönül kapınızı açın ki. İçeriye girip Rabbinin aşk şarabından içeyim inşallah selam ve sevgilerimi arz ederim aleyküm selam evet Allah'ın en sevdiğim isimlerinden ismi dediğim evet Allah'ın kahar ismi demiştim kahar ismi gücün kulun Gücünün yetmediği yerde kulun imdadına yetişen tecellisidir. Yetişip onu temizliyor. Kulun gücü yetmemiş şey ya, yardıma geliyor. Kime yardım ediyor? Elbette ki Allah'ın kula nefreti ki ruha yardım ediyor. Nefsi temizlemek için, onu kurtarmak için. Kur'un gücü yetmediğinden dolayı bununla beraber kuru temizlerken o kahar ismi tecelli ederken öyle bir tecelliyle tecelli ediyor ki Allah'ın kuruna olan sevgisi, aşkı tecelli ediyor orada. Onun için en çok sevdiğim isim dedim. Yani bir kur Allah'ı seviyor bir de Allah kurunu seviyor. Allah'ın kuruna Evet, tecelli edip muamele etmesi vardır. İşte kahar ismi tecelli ederken Allah'ın kuluna olan sevgisi tecelli ediyor. Onun için öyle seviyor. Buna beraber kulü temizlerken Allah'ın aşkı tecelli ediyor ya orada. Onu sarhoş eder. Aşktan şarabı içirir sarhoş eder. Niye bunu böyle yapıyor? Bir muradi vardır. Çünkü evet, aharismi şiddetli. Kaharismi evet kahre ediyor. Nefsi kahre ediyor. O kahra dayanabilmesi için gururunu seviyor ya. Onu sarhoş edip öyle kahre ediyor. Yoksa ona dayanamaz. Ona dayanma gücü veriyor o sarhoşluk, o e, muhabbet hali, o aşktan içirdiği o şarap ona o dayanma gücünü veriyor. Tabi kardeşlerimiz endişe diye söylemiyorum, mesela diyelim ki, bir sorun sıkıntı geliyor. Tabi kulun bunlar haberi yok. Ama bir de bakarsın ki, bir anda durup dururken, hiçbir sebep yokken, bir anda kul, kulun gönlü, aşkla muhabbetle böyle birden doldu. Ne olduğunu bilmiyor yalnız. O bilmiyor ama bilen biliyor onu. Onu bir şeye hazırlıyor bir şeyi karşılamaya hazırlıyor onu. Gelecek olan sıkıntıyı karşılamaya hazır oluyor. Bazen tam başka türlü bu tecelli geliyor farklı şekilde. Önce gelmiyor. Sonra evet, bir sıkıntı, sorun geliyor. Ondan sonra o aşk, o muhabbet ondan sonra tecelli ediyor. Gene onu karşılasın diyedir. Ya öncesinde verir ya sonrasında verir. Gücü yetsin diye. Neden dolayı? Seviyor da ondan. Gücü yetsin. O gücü veriyor ona. Aşk olmazsa onun o gücü olmaz. O'nu karşılama gücü olmaz. Vazgeçtim deme gücü olmaz. Sen biliyorsun ya Rabbi deme gücü olmaz. Olsun nerede ineceğizse orada kopsun deme gücü olmaz. Sen ne yaparsan yap o güzeldir ya Rabbi deme gücü olmuyor çünkü. Bu gücü vermek içindir. Allah onu verir. Onu ikram eder. Bu onun adetidir. Kul Rabbini kendine böylesine yakın görmelidir. Her ne muamele gelirse gelsin ondan geliyor çünkü. Evet. Onun bir isminin tecellisidir. O veriyor. Nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin o bir imtihan, o bir kazanma imkanı. Sevgisi, Allah'a olan sevgimizi, imarımızı, aşkımızı ispatlama imkanıdır çünkü. Bu durumda bize düşen nedir? Sen biliyorsun ya Rabbi. Sen benim için bunu böyle mi güzel gördün? Senin güzel gördüğünü ben güzel görmez miyim? Evet, güzeller güzeli olan sensin. Sana bana senden güzellikten başka bir şey gelmemiştir. Senden güzellikten başka bir şey görmemişim. Rahmetten başka bir şey görmedim. Sevgiden başka bir şey görmedim. Evet, kendi nefsime zulmetmiş olabilirim. Zulmettim. Ama senden sadece evet, rahmet gördüm, güzellik gördüm, hayır gördüm, ikram gördüm, nimet gördüm, aşk gördüm, muhabbet gördüm. Onun için ben hiç senden yüz çevirir miyim? Hiç senden başka tarafa döner miyim? hiç senin bu yaptığını beğenmedim der miyim? Demem. Ne kadar acı gelse de, ağır gelse de, nefsim ne kadar olsa da, evet biliyorum ki sen beni sevdiğin için evet, nefsimi kahrediyorsun, düşmanımı kahrediyorsun, asıl beni, hakikatimi kahredeni kahrediyorsun. Biliyorum ki sen benden yanasın. Biliyorum ki sen beni seviyorsun. Ben de seni seviyorum. Senin işini seviyorum. Senin ismini seviyorum. Muameleni seviyorum. Sen ne yaparsan yap. Ben onu seviyorum. Ben seni seviyorum. Diyoruz. Dememiz gerekir. Ne olur? Alacağımız bir cevap olmaz mı? Elbette ki. Oğlum ben de seni seviyorum. O bize ben seni seviyorum deyince muhabbete garip oluruz. Böyle aş şarabından içmek değil. Aşk şarabına dalmak olur bu. Aşk şarabına boğulmak olur bu. Aşktan boğulmak olur bu. Evet. Şarabı nasıl içmemiz gerektiğini. Şarap deyince aşk şarabını Aşkı nasıl içmemiz gerektiğini bilmemiz gerekir. Anlamamız gerekir. Yani Allah ikram ediyor. ben aşktan istiyorum, şaraptan istiyorum demek doğru değil. İkram etmişse iç onu. Cevap ver ona. Evet, bir biraz önce söylediğim gibi cevap ver. Seni seviyorum. Evet, Seni seviyorum demen lazım ki evet, o Rabbimiz ben de seni seviyorum dediğinde evet, ikram etmiş olsun. Her zerremiz onun o sevgisini tatsın. Efendim İstanbul'dan Nürgül Demircioğlu Allah razı olsun hocam. Aslında ha. şikayet değil derdim. Allah biliyor 17 yıl 17 yıldır çok şükür evliyim. Bu aralar hep tersliyor. Anlam veremiyorum. Allah Allah rızası için sizi o kadar çok seviyorum ki anlatamam duygularımı. Evet. Ne kadar terslerse terslersin söyledim biraz önce hayati bir imtihan olarak okuyup anlamak gerekir. Cevabı da öyle vermek gerekir. Bir de sabrettiğimizde evet öyle buyurmuştu. Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle beraberdir. Bunun karşılığında Allah'ın beraberliğini, yardımını kazanmış oluyoruz. Karşılığında Allah'ın sevgisini kazanmış oluyoruz. Bir de bakıyoruz ki bize sıkıntı verenler, eziyet verenler, hatta zulmedenler, hatta düşmanlık yapanlar, hatta en büyük düşmanlığı yapanlar bizim için en büyük nimetlere sebep olmuş, vesile olmuşlardır. Ve bu böyledir zaten. Bütün mesele o sorunlar, sıkıntılar karşısında. Doğru yapabilmektir. Gözümüzü, gönlümüzü Rabbimizden ayırmamaktır. Muameleyi Allah'tan görüp bilmektir. Öyle bir durumda Resulullah Efendimiz nasıl yapmış, Allah nasıl emretmiş, Resulullah Efendimiz de onu nasıl uygulamış, nasıl tavsiye etmiş, nasıl emretmiş deyip bakıp onu anladığımızda, öyle yaptığımızda evet bir de bakarız ki karşılığında kazandığımız. Allah'ın beraberliği, Allah'ın sevgisi, Allah'ın yakınlığı. Allah'ın bize kulum demesi, kulum sen güzel yaptın demesidir. Bundan büyük nimet, bundan büyük şeref olur mu? Allah'ın sevgisini nefsimizin üç kuruşluk o arzusuna, isteğine satmamız bu hayata yapabileceğimiz, yapacağımız en büyük zarardır. Kendimize yapacağımız en büyük zulümdür. Söyledim biraz önce. Onun sevgisini kazanmak için her türlü sıkıntıyı, sorunu yutabilmek gerekir. Onun sevgisi kazanılmaya layıktır. Her türlü sıkıntıyı da çekmeye layıktır onun Rabbine güvenmesi, tevekkül etmesi gerekir. O Rabbini bu şekilde razı etmeye çalışınca hiçbir şey dua etmesi gerekmez. istemesi gerekmez. Bir de bakar ki evet, Rabbi onun sevdiği gibi yapmış. Onun istediği gibi yapmış. Bir de Bin kat. Hiç ummadığı şekilde güzel yapmıştır. İkram etmiştir. Neden? O Allah'a, ya Rabbi ben seni seviyorum. Seni seviyorum, senin sevgini istiyorum. Deyip, o imtihanı kazanmaya çalışırken, sabretmeye, şükretmeye çalışırken, sorunu sıkıntıyı yutmaya çalışırken, onu yaratan, evet. Allah, Rabbi, ona ben de seni seviyorum demez mi? ona bir daha bunu dedirtmez mi? Demek sen beni seviyor, benim için buna katlanıyorsun öyle mi? Ben senin duanı kabul etmez miyim? Ben senin istediğini vermez miyim? Hem de senin anlamayacağın kadar, bir de bin, vermez miyim? Sen bir kul olarak bunu yaparken, ben senin Rabbin olarak sana muamele etmez miyim? Der ve muameleyi öyle yapar. Niye böyle yapıyor? Kuluna bir daha o aşkıyla, muhabbetiyle, gönlüne tecelli ederken kul Rabbini bir daha seviyor. Evet, Rabbine bir daha aşık oluyor. Öyle bir Rabbinden emin olur, öyle bir güvenir, tevekkül eder ki bu müminin tevekkülüdür. Mümin emin olan, Rabbinden emin olur. Artık endişe etmez. Önüne ne gelirse gelsin dağ gibi durur karşısında. Sarsılmaz. Titremez. Korkmaz. Endişe etmez artık. Naşık'ını ta tanımış. Anlamış. Kendisiyle beraber olduğunu tatmış. Yardımını görmüş. Bununla beraber sevdiğini görmüş. Nasıl sevdiğini görmüş. Bunu tatmış. O biliyor artık. Emindir. Bırakıyor kendini. Kendini Rabbine bırakıyor. Evet. Eğer güvenmiyorsak imanımızda sorun var demektir. Onun için ısrarla söylüyoruz. Ümmetin sorunu, insanın, insanlığın sorunu, amel sorunu değildir. İbadet sorunu değildir. Birbirini anlama sorunu değildir. İman sorunudur. Rabbini tanımama sorunudur. Rabbini anlamama sorunudur. Rabbine iman edememe, Rabbini sevememe sorunudur. Tanımayınca sevmiyor, sevemiyor. Tanımayınca güvenmiyor. Sevmeyince sevildiğini bilmiyor, anlamıyor. Sevgiyi tatmamış, aşkı tatmamış. İnsan hiç kendisini sevenden korkar mı? İnsan kendisini sevene güvenmez mi? Ona teslim olmaz mı? Güvenir, güvenmelidir, emin olmalıdır. Evet, nerede bir sorun varsa bilelim ki orada iman sorunu var. Allah'ı bilmeme, tanımama sorunu var. Ona abdolamama sorunu var. Nerede bir güzellik varsa, bir aşk, bir muhabbet varsa orada da Allah'ı bilme vardır, tanıma vardır. Allah'ı sevme vardır. Allah'a itaat etme vardır. Allah yolunda yürüme vardır. Allah'a koşma vardır. Allah'a firar etme vardır. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Elif. Biricik Sultanıma gönlümün sahibinden selam olsun. Söylesine aciz ki bu derviş bilemez. Size nasıl kurban olsun? Bütün zerrem eğilsin önünüzde. Size bir can değil bin can feda olsun, beni de daldırın o aşk deryasına ah Elif ölsün bir tek aşk kalsın. Elif de ölsün, B de ölsün, T de ölsün. Her şey ölsün. Evet, baki olan onun veşi kalsın. Her şey anidir, yok olucudur. Baki olan onun veşidir. Zaten buraya olmaya değil, ölmeye gelmişiz. Bir varlık olmaya değil, bir şey olmaya değil, bir şey olmamaya gelmişiz. Bir şey olmadığımızı anlamaya, tatmaya gelmişiz. Bir şey olmaya çalışanlar, hiçbir zaman hiçbir şey olamazlar. Sadece bir hayalın içinde yüzerler. Kendi kendilerine, hayal kurup kendini, kendilerini bir şey zannederler. Evet. Bir şey olmaya değil, hiçbir şey olmadığımızı bilmeye, anlamaya, tatmaya gelmişiz. O vardır, baki olan, onun veçidir, onun zatidir, onun cemalidir, onun güzelliğidir. Onun güzelliğiyle güzel olanlar güzelliği kazanmıştır. Güzel olmuştur. Onsuz bir şey olmaya çalışanlar, isterse bu manevi olsun. Manevi olarak, işte ben şu makamda olayım. Manevi olarak, benim böyle bir kerametim olsun diyenler, hiçbir şey olamazlar. Hiçbir şey kazanamazlar. Onların bir şeyi olmaz. Rabbim olsun, Rabbimin sevgisi olsun, Rabbimle beraber olayım, Hatta öyle bir tecelli etsin ki bir tek o olsun, ben de olmayayım diyenler kazanabilir. Diyenler bu tecelliye layık olur. <gülüyor> Allah'ın sevgisine, yakınlıkına, beraberliğine layık olur. Bir şey olmayı dileyenler, isteyenler, Veli mi olmak istemiş? Şeyh mi olmak istemiş? Mürşid mi olmak istemiş? Keramet sahibi mi olmak istemiş? Hiçbir şey olamaz. Nefsine uymuş, nefsinin peşinden gidiyor, haberi yok. Nefsine mevki makam istiyor. Kibirleniyor, haberi yok. Veli olmak için, mürşid olmak için, şeyh olmak için, keramet sahibi olmak için Önce derviş olmak lazım. Önce yok olması lazım. Evet. Önce mürşidinde fena bulması gerekir. Derviş olmadan evet, mürşid olmaya kalkıştı mı derviş olmadan veli olmaya kalkıştı mı bir de bakar ki şeytanın peşine takılmış haberi yok. Şeytana veli olmuş. önce doğmak gerekir. Doğmadan ben bu halimde Allah'a yakın olayım derse biri nefsiyle beraber Allah'a yakın olmayı dilemiştir. Bununla beraber hiç farkında olmadan şeytanın peşine takılmıştır. Evet, yeniden doğmak başka bir şeydir. Mürşidiyle doğması gerekir. Yeniden ben bilmiyorum, mürşidim bildir demesi gerekir. Ben yokum, o var demesi gerekir. Eğer bunu söyleyebilirse, onunla beraber yeniden doğar. Onunla doğmuş olur. Onun maneviyatıyla, daha doğrusu, onun aşkıyla, muhabbetiyle doğmuş olur. Allah dilediği kullarına, Onları Ruhul Kudus'la destekler dedi. Ruhul Kudus'la desteklediğinde o yeniden doğmuş olur. Evet, Ruhul Kudus'la desteklediği peygamberlerdir, nebilerdir, resullerdir, peygamber varisleridir. O Ruhul Kudus'la yeniden o doğmuş olur. Evet, yeniden doğunca Kendi hakikatiyle yeniden tecelli etmiş olur. O harekete geçmiş olur. Dirilmiş olur. Evet. Efendim Ömer Güncü, Efendimiz'e sonsuz selamlar olsun. Gönülleri cennet eyleyen zata selam olsun. Efendim sizden özür dileyerek, hep üzüntü ve kederliyim. Sizi çok seviyor, çok özlüyorum ama utanıyor, korkuyor. Size diyemiyorum. Gece olur, ağlarım, af dilerim Rabbimden. Gündüz olur, hep üzgünüm. Kul olamıyor, endişesi beni sarar durur. Bu ne hal bilmiyorum ama efendim ben sizi çok seviyorum. Evet. Bu hal hepimizde var. Bu hali olmayan bir kul var mıdır? Varsa o kendini kaybetmiş demektir. O kaybolmuş demektir. Dünyada kaybolmuş, bu alemde kaybolmuş demektir. Ama biraz eğer insan varlığının farkına vardıysa mutlaka bu hali yaşar. Her ne olursa olsun, kul olamadığımızı biliyoruz. Allah layıkıyla avd olamadığımızı biliyoruz. Tesbih edemediğimizi biliyoruz. Ona hamd edemediğimizi, şükredemediğimizi biliyoruz. Emirlerini yerine getiremediğimizi biliyoruz. Yanlışa düştüğümüzü, hataya düştüğümüzü, günaha düştüğümüzü biliyoruz. Bunu bilmeyen kimse var mıydı? Eğer Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ben günde yüz sefer istiğfar ediyorum dediyse, kim her şey yolundadır diyebilir? Kulluk yolunda, abdiyet yolunda. Ama bir şeyi doğru anlamak gerekir ki, eğer Allah yaptığınız yanlışlara karşılık birebir karşılık vardır, ceza vardır. Ama yaptığınız her bir hayra karşılık en az bire on vardır dedi. Yani onda bir güzel de yapsak birbirini dengeliyormuş. Onda iki yaptığımızda evet, demek ki Allah'a evet, vuslata doğru yol alıyormuşuz. Bu durumda aslında insan bütünüyle o fıtratını kaybetmemişse her gün Allah'a biraz daha yaklaşır. Hayra bile on verdiği içindir bu. Bu onun rahmeti. Bu onun kuluna olan sevgisi. Evet, ne diyoruz? Ya Rabbi bu nasıl bir sevgidir böyle? Kul olsun diye yaratmış. Kul olması için ehsan etmediği, ikram etmediği hiçbir şey kalmamış. Her anda isimleriyle tecelli edip onu kendine davet eder. İkram etmek için her türlü imkanı verir. Bununla beraber sen bir yaptınsa bire on der. Yanlış, yanlış bire bir. Ama güzelliğine bire on veriyor, bire yüz veriyor, bire yedi yüz, bire hesapsız veriyor. Artık bu arada ne kadar rakam varsa ona göredir. Ama en az bire ondur. Yani bir insan, onda bir güzel, onda dokuz, yanlış yapmışsa cennete gidiyor. İyilerden sayılıyor mizanda kefeye konulduğunda biri on böyle, bir hesap çıkarır ortaya. Eğer buna rağmen biri kaybederse, on yanlışa karşılık bir güzelliği de yoksa, o bütünüyle ne olmuştur? O bütünüyle artık kötülük olmuştur. Bütünüyle zulüm olmuş. Bütünüyle karanlık olmuştur. Onun temizlenmesi artık mümkün değildir. Ama buna rağmen eğer Allah Cehennemi kafirlerden, cinlerden ve insanlardan dolduruyorsa, dolduracaksa insanlık insan ne hale gelmiştir, ne hale geliyor ki evet. cehennemi hak ediyor. Evet. Efendim, Toğra'nın sonuna gelmişsiz bir mesajla izniniz olursa kapatabilir miyim? Evet. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Aysal. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Ben size kavuşunca ne olacak? Zaman duracak. Gözümde yaş, dilimde kelimeler donacak. Ben size kavuşunca dizlerimin bağı kopacak. Ruhum Mevla'ya uçacak. Ölmezse kalırsam ne hasret, ne kavuşmak, ne yaşamak, ne ölmek sanırım hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı yazmıştım. Diyarbakır'a gelmeden önce aynen öyle de oldu. Ya ben yalancıyım ya da çok iyi rol yapıyorum. Valla ben bile kendimi çözemedim. Bana ne olduğunu hala anlayabilmiş değilim. Herkes hayret etmiş halime o mesajları yazan, telefonda sohbetten herkesi bayırtan bu mu demişler. Yok yok o değil o lal olmuş demişler. Hepsi doğru. Oysa ki ben sizden önceyi anlatacaktım. Bir de sizden sonrasını yeniden doğuşu tattığım güzellikleri. Daha neler neler anlatacaktım ki ne konuşabildim ve yüzünüze bakabildim ne de böyle oldu derken Allah yaşara, yaşatarak öğretiyor hamdolsun. Eve dönerken uçağın penceresinden güneş belirdi bakmak istedim sanki gökyüzündeyken daha yakındı gözlerim kamaştı bakamadım ama ışığını ve sıcaklığını tüm şiddetiyle hissettim. Ve anladım ki güneşe isli cam olmadan bakamazsın. Benim güneşimsizsiniz. Çıplak gözle bakamasam da Allah'ın üzerinizdeki tecellisini bütün şiddetiyle tattım ve ve evet anladım. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, olmasın da. Doğru efendim. Sözün şiirlerin mükemmelidir. Senden başkasını seven delidir. Yüzün çiçeklerin en güzelidir. Gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Bu satırlar alıntıdır. Bana ait değil ama duyduğum her güzel söz bana sizi anlatır. Huzunuzda huzunuzda söyleyemediklerimi söylemeye devam edeceğim. İzninizle Salih Abi gibi severim sizi. Caddenin ortasında ayağınıza kapanacak kadar Teknaz abla gibi delice sizi seven gönüllere selam olsun yalnız kendi gönlüm yetmez o gönüller üzerinden de seviyorum sizi bütün kardeş gönüllere selamlar elenizden öperim Allah razı olsun Allah bu aşkı muhabbeti tadanlardan eylesin kardeşimize selam olsun Allah'ı sevenlere selam olsun. Rabbini isteyenlere seva, selam olsun. Rabbinin rızasını, sevgisini, ebedi hayatını dert edilenlere selam olsun. Allah bizi hem dünyada hem ahirette beraber eylesin inşallah. Aşkı, muhabbeti anlayanlardan eylesin. Amin. Aşkın, muhabbetin kıymetini, değerini bilenlerden eylesin. Amin. Şerefimizi Allah'a olan aşkımızdan aldığımızı bilenlerden eylesin inşallah. Allah'ın selami, rahmeti, bereketi, nimeti, hayri, güzelliği, aşkı, muhabbeti bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Amin. Bütün müminlerin, müslümanların üzerine olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Allah bizi huzurunda mahşup eylemesin inşallah. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programımızda devam edeceğiz. Kaldığımız yerden buluşuncaya kadar hoşça kalın. esen kalın bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.